281. konu, Ali bin Ebi Talib'in hicret etmesi, Hazreti Ali şöyle anlatıyor, Hz. Peygamber, Medine'ye hicret ettikten sonra bana, kendisinden sonraya kalmamı ve yanında bulunan emanetleri sahiplerine teslim etmemi emretti, Hz. Peygamber'e daha önce zaten, elemin unvanı ünvanı verilmişti, çünkü herkes ona güvenir, emanetlerini ona teslim ederdi, 3 gün kaldım, her gün ortaya çıkıyordum, bir tek gün dahi Kureyş'in gözünden kaybolmamıştım, sonra Mekke'den çıktım, peygamberin izine düştüm, Beni Am bin Avefoğulları kabilesinde kalmakta iken oraya varıp misafir bulunduğu Gülsüm bin Elhidmin evine indim.